Merhabalar, hoş geldiniz Propolis programına. Ben Maria Sezer. Bugün e, biraz eski geleneklere, eskilere gitmek istiyorum ve bal ile alakalı e, eski gelenekler üzerinde konuşmak istiyorum. E, balın eski gelenek, geleneklerde önemli bir yeri vardır ve çoğu zaman evlenme ve aşk ile e, alakalı olan geleneklerden bahsedeceğim. İlk önce böyle birkaç tane arka arkaya e, sıralayacağım. Rivayete göre Vikingler'de yeni evli çiftin evlendikleri ilk al, ballı kurabiyeler yer ve bal şarabı içerlermiş, maid balayı kelimesi oradan geliyormuş deniliyor. Eski Mısır'da evlenildiğinde müstakbel koca karısına seni karım olarak alıyorum ve her sene 12 kavanoz bal vermeye söz veriyorum dermiş. Fastaymış, Hala yeni evlenmiş bir damat bol bol bal yer çünkü Afrodisiyak olarak çalıştığına inanılır. Polonya'da gelin eve ilk girdiğinde gözlere kapatılırmış ve yatak odasına girdiğinde dudaklarına bal sürülürmüş. Bulgaristan'da damadın yüzüne ballı kek sürülürken birbirlerinizi aralar bal sevdikleri kadar severseniz dileriz derlermiş. Sevmenizi dileriz derlermiş. Rodosta yeni evlerin kapılarına evlilerin kapılarına bal sürülürmüş. İngilizce de honey tatlım olarak tercüme edebiliriz. Bu liste tabii ki çok daha da uzun olabilir. Kim bilir ne kadar uzun sürebilir ama e, anlaşıldı ki bal ve sevgi birbirlerine çok yakın olarak algılanılıyordu eski zamanlarda. Ve İngilizce'de honey kelimesi hala kullanılıyor. Türkçe'de balım diye bir sevgi sözcüğü pek duymadım ama şekerim çok duydum. Eh, bal da şekerli olduğuna göre bu birbirlerine çok yakın. E, aşkten bahsetmişken Aristoteles zamanında aralar nasıl türediklerini çok merak edermiş. İsa'dan evvel 400 sene de bunu anlamak ne zor olduğundan bahsediyordu. Arılarda üç değişik varlık olduğunu fark etmiş Aristoteles. Ama kimse kimse ile cinsel bir harekette bulunmuyor diye de görmüş. Hakikaten 12 metre yukarıdaki arı, arı bulutçuğu fark edip, Onda erkek arıların anaya döldüklerini görmek son derece zor ol, olsa gerek. Aristoteles düşünmüş ki üç olanak var. Birincisi, birinci olanak, yavrularını başka yerden alıp getiriyorlar. Örneğin zeytin ağacının çiçeklerinin içinden. O zaman arılar başka bir hayvan türemiş olması, üretmiş olması lazım. İkinci olanak, Arılar kendileri yavru yapmalarıydı. Üçüncü olanak birinci ve ikincisinin karışımından oluyordu. Belki erkek arılar zeytin ağacından gelip, işçileri kendileri tarafından yapılırmış. Bu üç olanak üzerine düşündükten sonra kendileri yapıyorlar diye karar vermiş. Yani arılar kendi e, yavruları yapıyorlar ama nasıl ortaya çıktıklarını hala düşünememiş. Bir kere kimin dişi kimin erkek olduğunu da göremiyordu ve ondan sonra antropomorfi yapmaya başladı yani hayvanlarla insanların hayvanlarda insanların karakteristikleri vermeye başladı yani hayvanları e, insanlara benzetmeye başladı nasıl karşı e, Kartun yapıyorsak, ağaçlar bir şey düşünüyorsa aynı şekilde ve tabii ki insani şeyler düşünüyorlar... ...çünkü biz projeksiyon yapıyoruz, o öyle yapmaya başladı. Bakmaya başlamış, bazı arıların iğneleri olduğuna göre onların erkek olması gerektiğini... ...çünkü onlar koloniyi müdafaa ediyorlardı ve bunu hiçbir zaman kadın tarafına yapılamazmış... Ama işçilerin aynı zaman erkek olma, olmazlarmış, olamazlarmış çünkü erkekler yavrularına yavrularına bakamazmış. Onun için işçiler bazı bitkiler gibi iki cinsli olması gerekiyormuş. Yani hem üretmek hem de savaş, savaşabiliyorlardı. Lide, liderleri de tamamen dişi olamazdı. Onlar bazı balıklar gibi olmalıydı yani dölenmemiş yumurtaları bırakırlarmış. ...böyle bir e, sürekli bir döngü içinde değişik şeyler bulmaya çalışmış Aristoteles. Sonunda şuna karar vermiş. 1- Hiçbir arı cinsel de bulunmuyor. 2- liderlere daha çok lider yaratıyorlar ama aynı zamanda işçi de yaratıyorlar. 3- İşçileri erkek araları yaratıyor... Ben de burada erkek arı diyorum ama Aristoteles onlar erkek değil, başka bir isim veriyordu. Görünüşlerinden değişik bir tip olduğuna karar vermiş. Erkek arılar türemekte katılmıyorlar. Enteresan olan Aristoteles arılara bakarken insanların kurallarını, ona bakarsan daha doğrusu kendi toplumun kurallarını yani Yunan e, toplumunu projeksiyonu yaptı. Yani insanın yapılışı doğal olarak görüyordu ve tüm dünya ve doğaya o gözlükten bakıyordu. Bunu hala yapıyoruz aslında. Her zaman insan gözlüğünden dünyaya bakmaya çalışıyoruz. Ee, bu çok tehlikeli bir şey veyahut çok komik şeyler de olabiliyor. Ama şu andaki toplumumuzda artık dünyanın geldiği e, durumda e, büyük problemler var. E, on, onun için kendi gözlüğümüzden. ...baktığımız için. Bizden başka... ...varlıklardan bakmadığımız için. Aristoteles... ...o kadar harika bir zoolo zoolojist... ...olmasına rağmen... ...örneğin başka... ...dişi, böceklerin iğneleri... ...veya zehirleri olduklarını... ...orada unutmuş. Aslında düşünürsen... ...bütün bilmediklerini düşünerek... ...ve ancak gözünle görebildikleri... ...gördüğünde anlamaya çalışmak... ...çok yaman bir şey. Yani çok... ...zor bir şey yapmaya e, çalıştı. Nasıl düşünebilsin ki tüm hayatını yumurta bırakarak sadece bir ana var. İşçiler olgunlaşmamış dişiler ve tombul olanlar erkektir. Ama sadece bazı şanslılar hayatında bir kere cinsel aktivitede bulunabiliyorlar... ...ve ondan sonra ölüyorlar. Yani bunun için hayal gücü çok çok büyük olması lazım... ve. Gerçekler bazen hayal gücünden daha e, değişik olduğunu ve daha zorlayıcı olduğunu unutmamak lazım. Eğer ben bunu kendi hayal gücümle düşünmek gerekseydi, ben şahsen düşünemezdim. Ne kadar ağaç kovuğunda olan bir kolonyaya bakarsam bakayım. Ancak biraz zaman içinde ileri gidelim, yani bize daha yakın gelelim. 1770'de Slovenyalı bir arıcı Anton Janša, Genç bir ana gökten indikten sonra, yani kovanları varmış, kovana karnı şişmiş ve içinde hala erkek organları çıktığını gördükten sonra bu iş nasıl oluyordu bulmuş zannetti. Ee, fakat ancak ondan sonra, ondan beş sene sonra Cambridge'te etzacı John Debro mikroskopunun altında Anton Janszka'nın söylediklerini doğrulttu. O zamana kadar arıların nereden geldiğine çok değişik inançları vardı. Latin şair Ovid, arıların ölü öküzün kadavralardan çıktıklarını anlatıyormuş. Yunanlılar buna daha evvel Begonia diyorlarmış. O da yük öküzden doğmak demekmiş. Yunanlılarda öküzler ve arılar tinsel oldukları için neden biri öbüründen doğmasın? Bugonya inancı Orta Çağ'a kadar devam etti. Ne kadar gariptir. Çünkü bal arıların katiyen et yemezler ve kötü kokulardan da hiç hoşlanmıyorlar. 1668'e kadar etten başka hayat kendiliğinden oluştuğuna inanılıyordu. Ama o senede İngiliz... Adam William Harvey hiçbir zaman hiçbir hayvan bir yumurta ve sperma olmadan katiyen yeni hayat başlamadığını yazdı. Ve cansız bir şeyden yaşayan bir yaratık oluşamazdı. Bugonya inancı belki daha ziyade bir yeniden doğma inancı olarak görebiliriz. Yani ölüm son yer değil, ölümden tekrar hayat yaratılıyor diye. Bir nevi reenkarnasyon. Daha tinsel bir düşüncü, bir hakikata dayanmayan bir düşüncü. Tabii ki doğada değişim veya transformasyonun bilinçli, bilinci bir nevi teselli olabilir. Mevsimlere bakıldığında ölüm olarak kabul ettiğiniz kış aslında bir uyku ve hazırlık dönemi olarak biliyoruz. Ve ondan sonra mutlaka yeni hayatı simgeleyen ilkbahar geldiğini biliyoruz. Aristo ve başkaların, Arıların hakkında düşündükleri bir kenara bırakalım ve inanılmaz zor olan başka bir fenomenden bahsedelim. Afrika'da Afrika'daki bal rehberi diye bir kuş varmış. Onun üzerinde bir konuşmak istiyordum. Latince de indikatoridae ailesindendir. İngilizce hem honey guides hem de honey indicator olarak geçiyor. Bu kuşlar bilerek insanlar arılara götürüyorlar ki insanlar balı aldıktan sonra kalan balı yavruları ve mumu yiyebilsinler. Ayrıca mum güveleri yavrularını yemeye de seviyorlar. Kuzey Kenya'da bu kuşlar insanların onları takip etsin diye yanından geçip özel bir ses çıkartıyorlar. Yani insanlara gidiyorlar, o özel sesi çıkartıyorlar. İnsanlar anlıyorlar ki beni bala götür, ben seni bala götüreceğim. Sonra ben de bal yiyeceğim. Ve gözüksünler diye o sırada kuyruklarındaki beyaz tüyleri geniş geniş tutuyorlarmış. İşte Kuzey Kenya'daki Boran kabilelerden olan insanlar bunu biliyorlar. Ve bu Göcebe kabileden insanları bal bulmak için bu yolu kullandıklarında çok daha çabuk bulduklarını görünürmüş. Kuş etrafı yoksa... O Endicator yoksa o bal kuşu yoksa etrafında boran kabile üyelerinin canlar bal istediklerinde onlar kuşları özel sesler çıkartarak çağır, çağırıyorlarmış. Kuşlar arı yuvaları bilip hatırlıyorlar fakat arıların girişleri çok küçük olduğundan açamadıkları için insanların yardımları alıyorlarmış. Wikipedia'da da okuduğuma göre aynı zaman Google kuşları gibi bu kuşlarda yumurtalarını ara yiyen kuşların yabancı yuvalarına bırakıyormuş. Yani sadece Google kuşu bunu yapmıyor. Bu kuş da aynı şey yapıyor. Her seferinde bir tane yumurta bırakıyor. Bırakılan yumurtadan civciv çıkınca öbür yumurtaları yuvadan ya atıyor veya gagasından sert çıkıntısı gagasındaki sert çıkıntısı ile delip içindeki yavruları öldürüyormuş nasıl olur da daha sonra bırakılan bir yumurta daha evvel çıkar derseniz ki ben bunu çok merak ediyordum Google kuşu hazır bir, kova, bir bir yuvaya yumurta bırakıyor. E orada daha evvel konulan yumurtalar var. E nasıl oluyor da Google kuşu daha evvel çıkıyor ki öbür yumurtaları atabiliyor. Tekrar Wikipedia'ya baktım. E meğersem Gugu, anne yumurtayı bırakmadan evvel karnındayken kuluçkaya yatırıyormuş. O şekilde öbür yumurtalardan daha evvel çıkıyormuş. Evet, bir e, müzik arası, arası için e, küçük bir zaman verelim. E, Men Pibaya, Harry Belafonte'dan, o da merak ediyormuş genç bir erkekken acaba çocuklar nereden geliyor? Buna iyi uyuyor diye düşünmüştüm. This song is dedicated to all the parents whose children have reached the age of curiosity. When I was a lad just three foot three Certain questions occurred to me So I asked me part quite seriously Tell me the story about the bird and bee He stammered and he stuttered pathetically And this is what he said to me He said the woman piaba and the man piaba And the tan tan call back a lemongrass The lily root, dolly root, belly root And the famous granny scratch scratch It was clear as mud, but it covered the ground And upon Jean made me brain go round I went and asked a good friend of mine known to the world as Albert Einstein He said, son, from the beginning of time And creativity, there existed the force of relativity Pi r square and minus ten is a rooted only when Hey, the solar system in a one light year make the hidden planetarium disappear. So if Mount Everest doesn't move, I am positive that it will prove that the woman piaba and the man piaba and tan-tan call back a lemongrass. The lily root, gully root, belly root. <clears throat> and the famous granny scratch scratch. It was clear as mud, but it covered the ground And confusion made me brain go round I grabbed a boat and I went abroad Button pardon, ask Sigmund Fraud He said, son, from your sad face remove the grouch Put the body up on the couch I can see from your frustration a neurotic sublimation Hey, love and hate is psychosomatic. Your Roschak shows that you're a peripatetic. It all started with a broken sibling. In the words of the famous Rudyard Kipling. Hey, woman be a ba, and the man be a bandit and tan. Call back a lemon grass, the lily root, gully root, belly root, mm. and the famous granny scratch, scratch. Well, I travel far and I travel wide, and I don't even have myself a bride. All the great men upon this earth have confused me since my birth. If the woman piaba and the man piaban, the tan tan call back a lemon grass, the lily root, gully root, belly root, and the famous granny scratch. scratch Evet, merhaba. E, mitoloji, inançdan e, bahsediyoruz aralar ile alakalı. E, birkaç tane, e, birkaç bilgi daha şey, konuşmak istiyorum size. E, bunu tabii ki araştırıyorum ara sıra çünkü bu tür şeyler de e, her zaman bilinmiyor. İnternette gezerken okudum ki Kalahari cölündeki San kabilesindeki mitolojisinde o kabileye ait olan ilk insanı bir arının tarafından taşıyan peygamber böceğinin içinden çıkmış diye inanıyorlar. Hikayeye göre peygamber böceği nehrinin üzerinden taşırken arı o kadar yorulmuş ki peygamber böceği yüzen bir çiçeğin üzerine bırakmış, arı yorgunluk, yorgunluktan ölmeden evvel peygamber böceğinin içine bir tohum bırakmış ve oradan ilk san insana çıkmış. Batılı dünyasında da bir sürü arı ile alakalı inançlar var. Örneğin, evinde evine bir arı girerse yakında bir misafirin olacak ve veya güzel bir şans sizin olacak. Ama evine giren o arı öldürürsen gelen misafir pek beğenmediğiniz biri olacakmış. Arı mutlaka kendi isteği ile evden çıkması gerekirmiş. Arı elinize konarsa elinize para geçecekmiş. Kafanıza konarsa... Konan insan büyük ve bilgili bir insan olacakmış. Tabii ki herkes bir çocuğun kafasına konmasını ister. Bir zaman arılar sadece küfür eden ve güdekkar insanlara soktuklarına inanırmış. inanırmış. Bu herhalde orta çağda olması gereken veya hala orta çağda in yaşayan insanlar belki böyle bir şeylere inanabiliyorlar. Hatta bir kızın bakire olup olmadığını bile arılar içinden geçip sokumadığında belli oluyormuş. Ben bu tür şeylere biraz uçan leylekler ve seyahat etme olasılığı inancı ile karşılaştırabilirsiniz, öyle düşünüyorum. İlkbaharda ve sonbaharda son daha fazla uçan leyleklere görebilirsiniz. Şayet eski zamanlarda ilkbahar ve sonbaharda seyahat etmek için daha iyi bir fakütti. Kışın yollar fazla kapalı ve hava soğuk, yazın daha fazla sıcak olduğundan insanlar leylekler gibi derhal herhalde daha ılımlı havada ve daha iyi yol durumları bekleyip o zamanlarda seyahat etmek için seçiyorlardı. Ee, antik zamandan beri e, arılar geleceği ve bir sürü sırlar bildiklerine inanılıyor. Aslında bir sürü sırlar bilmelere pek garip sayılmaz çünkü arı, arıcı ve arıların arasında kuvvetli bir bağ var. Arıcılar evde ve köydeki olanlardan arılara bahsederlermiş. Arılar eğer arıcının evinde kavga varsa arılar mutsuz olup kaçarlarmış. Ancak güzel bir ortamda yaşarlarmış. Bunda garip bir şey yok aslında çünkü sinirli bir kişi değişik kokular salgılar ve arıların tamamen kokularla iletişim kurduklarını düşünürsek demek ki arıcıl arıcılardaki değişik kokuyu da alır. Zaten Arılarla çalışırken mutlaka sakin olmalısınız. Mesela Cornwall'daki arıcı kovanları başka bir yere götüreceği zaman bunu mutlaka arılara evvela anlatırmış yoksa sokarlarmış. Ben de arılarımla çalışırken onlarla konuşuyorum ama daha ziyade ne yapacağımı söylerim ve onlara kızlarım diye hitap, ed hitap ederim. Yani kızlar, tabii ki işçilere konuşuyorum, erkek arılara demek ki çok fazla konuşmuyorum. Arılara evden bir gelin gittiği veya yeni bir çocuk doğduğunda mutlaka anlatılmalı ama en önemli olan arıcının ölümüymüş. Bu gelenek hala devam ediyor. Bunu ilk erkek çocuk yani ilk oğlan veya dul kalan kişi tarafından yapılması gerekirmiş. O kişi evinin anahtarı alıp kovanlara gidip anahtar ile her kovana üç kere yavaşça vurmalı ve efendiniz öldü yeni sahibiniz filanca denilirmiş Denmesi gerekiyor Yapılmazsa arılar Ya ölür ya da kaçarlarmış Bir sürü yerlerde Kovanların etrafında siyah krepon kağıdı Sarılırmış bazen de siyah Band konuluyormuş Ve Cenazede hazırlan, hazırlanan Tatlılar ya da kovanların üstünde Konuluyor veya şarap bile ikram ediliyormuş Bazı yerlerde cenazeye bir davet bile konulurmuş arıların Kovanlarında Ayrıca Cenaze kaldırıldığında kovanları bir bir kaldırıp yerine geri konuluyormuş. Bunu hep okudum ama bir seneye kadar evvel Hollanda'da trenle giderken yanımda ki oturan bir kadın ile konuşmaya başladık ve arıcılık konu açıldığında var yani neler yaptığımız uzun bir tren yolculuk olduğuna göre nelerle uğraştığımızı konuşuyorduk birbirlerimize Ben de aracılık yaptığımı söylediğimde ha benim eski kocam merhum kocam da aracı olduğunu anlatıyordu ve o da kendisi kocası vefat ettiğinde bunu aralarla anlatmaya mecbur hissettiğini söyledi. Ve e, hakikaten bunu yapmaya gitti. E, cenaze e, kalkmadan evvel... arılara gitti ve e, dedi ki kov anahtarımı aldım, e, Kovana gitti kovanlara gittim ve her kovana üç kere e, her bir tanesine üç kere vurdum yumuşakça ve e, eşim öldü bundan sonra size, ee, oğlum bakacak e, demiş ve e, hala e, göz, göz yaşları geldi gözünden tutamadı. Çünkü dedi ki e, ben bunu yaptıktan sonra kovanlardan tüm arıları bulut gibi çıkıp bahçenin üzerinden bir tur attılar ve e, tekrar içeriye girdiler. Ben bunu kendi gözlerimle görmeseydim buna inanamayacaktım da e, ekledi. Yani batıl inançlar için dünyamızda her zaman yer var. Batı olsun veyahut doğu olsun hiç fark etmiyor. E, evet, bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Haftaya, iki hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler.